abdesi süt vermedim. Ahmed Dibican bir gün Gelibolu'nun en büyük camisinde vaaz veriyordu. Herkes huşu içinde söylenenleri dinliyordu. Kardeşlerim, insanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyüğü kalbi öldürmek, karartmaktır. Kalbin ölmesine, kararmasına sebep de dünyayı sevmektir. Bir hadisi kutsi'de buyuruldu ki: "Ey Adem oğlu, Kanaat et zengin ol. hasedi et terk et rahat ol. Dünyayı terk et. Dinin halis olsun. Kim gıybeti terk ederse Allahu Teala'ya karşı olan sevgisi çoğalır. Kim az ve doğru konuşursa aklı tam olur. Kim aza kanaat ederse gerçekten Allahu Teala'nın ahdine inanmış olur. Kim dünya için kaygılanırsa Allahu Teala'dan uzaklaşır. Ahmedibeycan Hazretleri Vazetli kürsüden bir arabaşını kaldırdı. Caminin giriş kapısında ağabeyini gördü. Ayakta bekliyor ve kendisine tebessüm ediyordu. İçeri girip bir yere oturmamasına hayret etmişti. Sonra manevi bir huzurla vaazına devam etti. Ağa bu şekilde beklemesi bir türlü aklından çıkmıyordu. Akşam annesiyle sohbet ederken bu aklından çıkmayan şeyin sebebini öğrenmek istedi ve anneciğim bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. Vaaz ederken ağabeyim cami kapsında durmuş bana bakıyor ve tebessüm ediyordu. Ama içeri girip oturmadı. Sebebini ondan bir sual eylesen dedi. Evladını kıramayan anne, ertesi gün büyük oğlu Muhammed Bilcan'a giderek, sohbet arasında, kardeşinin vazı arasında niçin camiye girmediğini sordu. O da, kardeşim alim, Arif biridir. Hacı Bayramı Veli Hazretlerini görünce bir başka Ahmet oldu. Sözleri hikmet oldu. gönülleri ala alan, Ruhları cezbeden bir üslubu var var. İlminden, irfanından istifade edenlerin sayısı belli de değil. Ben de mübarek sözlerini dinlemek için gitmiştim. Meleklerin kanatlarını sererek vazını dinlediklerini gördüm. Basmamak için içeriye girmedim dedi. Bu duruma çok sevinen annesi eve dönerek. Durumu küçük oğlu Ahmet-i anlattı. Ahmet-i sevineceği yerde durgunlaştı. Bunu fark eden annesi sebebini sorunca. Ağabeyim melekleri gördüğü halde ben niçin göremiyorum? Acaba sebebi nedir dedi. Annesi hiç beklemediği bu soru karşısında şaşırdı. Ahmet-i hazretleri sonra ilave etti. Anneciğim bunun sebebini... ''Senin bilmen lazım. Biraz düşün, bulacaksın.'' dedi. Annesi bir süre düşündükten sonra yaşlı gözlerle oğluna, ''Sen hani süt emme çağındaydın. Namaza durmuştum. O esnada komşularımdan bir hanım geldi. Sen ağlamaya başladın. Selam vermeme de az kalmıştı. Kadıncağız ağlamayasın diye seni emzirmeye başladı.'' Selamı vermemle birlikte mani oldumsa da sen birkaç yudum almıştın. Sonra sordum hanım abdestsiz imiş. Ben seni hiç abdestsiz emzirmedim. Herhalde sebebi odur dedi. Ahmedi İbci doğru söyledim dedi.